açık radyo dinleyicileri ee, bir ekonomi ekoloji programında daha birlikteyiz. Bu zannedersem üçüncü ya da dördüncü korona günlerinde yaptığımız evden yaptığımız canlı yayın. Ee, kaç hafta süreceğini hala bilmiyoruz. Adapte olmak da istemiyoruz ama mecburen şu anda uzaktan ee, bağlanıyoruz, evlerdeyiz, karantinadayız, evlerden çıkmıyoruz, hasta olmamak, virüs kapmamak veya da bulaştırmamak için başkalarına. Ee, şimdi karantina günlerinde programımız ekonomi, ekoloji biraz koronadan tabii ki bağımsız olamıyoruz ancak e, koronayla neler olabilir bizim yapabileceğimiz hep bunları düşünüyoruz, bunları kafa yormaya çalışıyoruz ama... Ee, Allah'ın en sık tedbirlerden birinde şunu duymuştuk ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklarken 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta e, e, şehirlere giriş çıkışların e, yasak olduğunu belirtmişti sonra herkese yayıldı tabi yani bütün şehirlere giriş çıkışlar yasaklandı ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Ee, neden Zonguldak? Orada insanların aklına geldi mi bilmiyorum ama e, Zonguldak benim memleketim, Karadeniz Ereğli'de Zonguldak'ın bir ilçesi, Karadeniz Ereğli'de doğup büyüdüm. Ben orada neler yaşandığını e, çok iyi biliyorum. Yıllardır e, maden ocakları, işte termik santraller. Herhalde Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu yerlerden biri orası. Haliyle de Zonguldak'ta koronavirüs vakalarının Fazla çıkması ölüm sayının yani nüfusu oranla e, yüzdelik olarak fazla çıkması vakaların fazla çıkması ölüm oranlarının fazla olması e, elbette ki bundan bağımsız değil buna hava kirliliğine hava kirliliğinin ciğerleri etkisine vesaire gibi birbirine bağlı şimdi e, bu mevzuyu bir uzmanıyla konuşacağız. Zonguldak'ta yakından takip eden, Türkiye'deki bu çevre kirliliğini takip eden, bütün çevre meselelerini takip eden e, çevre mühendisleri odasının başkanı Baran Bozoğlu var. Onun kendisiyle konuşacağız. Şu anda da e, yanlış e, bilmiyorsam radyomuzda. Baran günaydın. Günaydın Serkan. Ben küçük bir giriş yaptım ama tabii sözün büyüğünü sana bırakacağım. Çünkü e, kendin de gittin. Oralarda inceleme yaptın. Yani şöyle bir Genel bir soruyla başlamak istiyorum. Yani e, Zonguldak şanssız yerlerden bir tanesi. Daha önce de bu işin madencileri olduğunda bu işin fıtratı göndermeye olarak olmak istiyorum. Yani bu koronavirüsü oldu. Yine fıtratında e, Zonguldak var. E, her şey, her kötü olayda e, bu işin fıtratında olmak zorunda mı e, Böyle bir spesifik bir soru sorayım ama genel tabi Zonguldak'taki hava kirliliği nedendir neler yapılmalı hepsini konuşalım ee, şimdi söz sende tabi sen, sen e, aslında bu konuyu dair birçok çok haber yapmıştın e, o zamandan beri de çok yoğun takip ettiğini biliyorum aslında sen tek başına bile çok rahat bir şey günlerce bu mesele üzerine konuşuyor bilirsin ama e, bizim tabi yaptığımız bazı somut ölçümler var ben onlardan da bahsetmek isterim e, bu vesileyle <gülüyor> şimdi e, Zonguzak bölgesi aslında Türkiye'nin işte sanayileşme sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin. Cumhuriyet'in kurulduğu günlerden bu yana e, kömürcülük üzerinden e, madenler üzerinden bir sanayileşme atılımı için e, yoğunlaşılmış bir bölge aslında. Hem nüfusun yoğunluğu hmm. hem de burada insanların ekonomik ve kültürel koşulları da kendisini kömüre odaklamış bir yapıya sahip. Tabii kömür madenlerinin etkilenen yanında bu bölgede aynı zamanda termik santraller de var. Çatalozu bölgesinde yoğunlaşmış olan termik santraller var. E bu konuya dair biz yoğun bir şekilde şikayetler oluyorduk vatandaşlardan. Ben de senle de görüştüğümüzde, haber yapma sürecinde de birçok bilgiyi belgiyi karşılıklı paylaşmıştık. Bunun üzerine biz bir çalışma başlattık ve o bölgede Çatalozu bölgesi, termik santraller, Zongulak bölgesi ölçümler yaptık. Aynı dönemde Çevre Şehircilik Bakanlığı da aslında mobil araçlar göndermiş tetkikler üzerine ve orada ölçümler yapmıştı. Bizim ölçümlerimizde e, bakanlıktan yetki almış, akredit olmuş laboratuvarlar üzerinden yaptığımız ölçümler, bakanlığın ölçümleri aslında örtüştü ve orada çok yoğun bir şekilde kirlik olduğunu, hava kirliği olduğunu, partikül madde dediğimiz bu gözle görünmeyen ama toz olarak da belki kaba ifade edebileceğimiz üzerinde ağır metalleri de barındıran e, kimyasal maddeleri de barındıran bu kirleticiler e, yoğun bir şekilde insanların akciğerlerine gittiğini tespit ettik. Yani şöyle söyleyeyim, ben beyaz bir filtreyi makine koyduk, Serkan. Ee, bir gün sonra Hı -hı. bir metre havayı bir cihazın için çekti yani insanların gün içerisinde aldı havayı çekti ve erkek kapkara tüylerle karşılaştık yani kabus gibi gerçekten tüylerimiz diken diken oldu bu havayı orada hala çatal ağzımız onlarda insanlar solmak zorunda kalıyorlar bu kuşkusuz hem üst solunum yol enfeksiyonları hem de akciğer hastalıklarına sebep oluyor şimdi son günlerde bu virüsle ilgili netimiz aslında çok detaylı bir şekilde öğrendik her virüsün hedef aldığı bir hücre var. Yani uçuk virüsü vücudumuzda var. Vücudumuzun e, bünyesi zayıfladığı zaman uçuk çıkmaya başlıyor vücudumuz. Aslında virüs sürekli orada duruyor. E, Dolayısıyla o mesela akciğerleri etkileniyor. Sadece uçuk çıkarmak için e, o hücreye odaklanmış bir virüsten bahsediyoruz. Koronavirüs virüs aslında bunun benzeri. Bu de e, akciğerlerimizi sonunum e, enfeksiyonları üzerinden, solunum sistemi üzerinden bize zarar vermeye çalışan bir virüsten bahsediyoruz. Eğer bünyemiz güçsüzse, zaten o yüzden 65 yaş üstünde risk grubu olarak görüyor ya da kronik hastalığı olanları. Eğer vücudunuz güçsüzse akciğerleriniz sağlıksızsa akciğerleriniz yıllarca temiz hava soluyamamışsa, kirli havaya maruz kalmışsa tıpkı Zonguldaklılar gibi o zaman kırılganlığınız daha fazla oluyor. Yani bazı bölgelerde belki insanlar daha temiz havanın olduğu bölgelerde koronavücüsse maruz kalanlar kirli havada maruz kalanlardan çok daha az etkileniyor. Yani ölüm oranları ve maruziyet daha da az oluyor İşte Buradaki mesele aslında 30 tane Büyükşehir Belediyesi'nin dışında tek bir il belediyesi il burada karantina yolunda aslında kısıtlanmış bir şekilde o da Zongur'da. Bunun sebebi de işte oradaki insanların yıllardır bütün senin yaptığın haberleri bizim gündeme getirme çabalarımıza rağmen Kadıklar Birliği'nin söyle, ak ak akaryemi çalışmalarına rağmen orada insanlar bu kirli havaya maruz kaldılar. Bu gerçekten bir fırsat yok. Bu kirli havaya maruz kalmak zorunda değillerdi. Ee, onun detaylarını istersen birazdan aktarabiliriz Ama şunu söyleyebilirim SARS e, Vakasını hatırlarsın e, Bu ciddi bir salgın olmuştu 2002 yılında Onun üzerinden tabi birçok ders çıkartıldı Çin'de yine yayılan bir hastalıktı Bir salgındı bu Ve oradaki e, salgından sonra Yapılan araştırmalarda Kirli havanın olduğu bölgedeki insanların Temiz havanın olduğu bölgedeki insanlara göre iki kat daha fazla öldüğünü Ve daha fazla zarar gördüğü ortaya çıktı aslında bu e, hava kirliliği mevzusunun e, böyle salgın hastalıklara daha büyük risk yaratacağını geçmişte aslında yapılan çalışmalarda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani e, ortada somut bir gerçek var. Bu hastalıklara karşı, bu salgınlara karşı, akciğer ve solunumlu ve enfeksiyonlara karşı dirençli olabilmek için temiz hava hakkımızın sağlanması gerekiyor. Bu hakkı da sağlayabilmenin koşulları aslında ülkemizde mevcut. Yeter ki bu konuda bir irade konulabilirsin. Şimdi biz bunları tahmin ediyoruz... Yani orada çevrik hava kirliliği olduğunu ee, ama bugüne kadar ben de yaptım haberlerde şuna hiç ulaşamadık yani halk sağlığı uzmanları ya da tıp doktorları da falan konuştuk başka svitoplun temsilcileriyle de konuştuk yani aynı mesele dilavasında da var ben dilavasının üzerine de çok eğildim oradaki rahatsızlıklarla özellikle Akciğer rahatsızlıklarla biliyorsun e, Umuttepe'de bir e, kocaeli üniversitesinin bir hastanesi var. Orasın onkoloji servisi Türkiye'deki onkoloji servislerinin içerisinde en, fazla, en yoğun olan yerlerden bir tanesidir. Zonguldak'ta da öyle benim orada tıp doktoru, <gülüyor> sağlık çalışanı arkadaşlarım var sürekli söylüyorlar. Yani akciğer kanserlerine, kronik hastalara yönelik ama bu bölgelerde ne hikmetse kanser bir taraması yok. Varsa da bunun açıklaması yok. E, kanser vakası, kanser nedeniyle ölüm sonuçları hiçbir zaman açıklanmıyor. Ben buna ulaşamadım. Sizin böyle kurum olarak, e, kişisel olarak bir e, gayretiniz oldu mu? Bu verilere ulaşmak için e, doğru mu? Bunlar açıklanmıyor mu? Yani bırakın kanser velilere ulaşmayı herhangi bir sağlık gelişe ulaşmakta bile zorlanıyoruz. Ben bir örnek vermek gerekirse şunu söyleyebilirim. Örneğin. Ee, geçen yılın başında 2019'un başında OECD raporu yayınlandı. Türkiye'ye dair. Ve Türkiye'nin altın vizası var. E şunu söylüyordu. Yılda 30 bin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı hava kirliliğinden hayatını kaybediyor. 30 bin insan hava kirliliğinden yılda hayatını kaybediyor. Bu OECD raporu ve Türkiye'nin de lansmanına Çevre Bakanlığı'nın katıldığı bir e, lansmanda açıklanan rapordan bahsediyorum. Bunun şu an herkese Çok kritik bir sayı. Bakın 30 bin insan hava kirliliğinden ölüyor. Şimdi ben bu e, veriyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir birey olarak bu o Oda Başkanlığı ya da bu konuda uzmanlığını insan bir birey olarak Sağlık Bakanlığı'ndan talep ettiğimde ben bu bilgiye ulaşamıyorum. Bana bu bilgi verilmiyor. Ama o ICD veriliyor gayet bir şekilde ya da o bunu nasıl alıyor bilmiyorum. Şimdi diğer mevzu şu. Biz her yıl düzenli olarak hava kalitesi raporu açıklıyoruz. Hava kirliliği raporu açıkladıktan sonra da çeşitli bölgelerde yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bütün en son raporumuza göre, 2018 yılı hava kirliliğine göre en az 60 milyon insan sağlık sabahıya maruz kalıyor. Büyük kentler başta olmak üzere, yani sen de ben de dahil. 60 milyon insan biz kirli hava soluyoruz, soluyoruz sürekli. Ee, ve bu kirli hava soluyan özellikle Keşan, Bığdır, Güzce ve büyük kentler, Zonguldak gibi yerlerin ilim müdürlüklerine, sağlık ilim müdürlüklerine biz bilgi edinme kanunu kapsamında Bırakın kanseri. Yani kanseri falan soramadık. Yani bu biraz belki gizlemek isteyecekleri bilgi olabilir, olmayabilir, bilmiyorum. O da şüphe aslında. Niye gizlenmek istersin böyle bir vatandaştan? Herhangi bir hani, üst solunum ve alt solunum ve enfeksiyonu yaşayan insanların sayısını talep ettiğimizde o veri de bizimle paylaşılmadı. Yani e, biliyorsunuz şu anda Sağlık Bakanı neredeyse her gün çıkıyor koronavirüsle ilgili açıklama yapıyor. Yani sağlık meslelerinde, çevre de şeffaflık çok değerli. Çözüm ötebilmemiz için bu ülkenin bütün beyinlerine, bütün uzmanlarına, bütün e, insanların ihtiyacımız var. Bu sağlık verileri şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılsa bizler de bunun üzerinden ne gibi çözüm üretebileceğimizi daha net bir şekilde e, ortaya koyabilir bakanlıklara yardımcı olabiliriz mesela. Bu da başka bir örnek bu anlamda. Ama şeffaf bir şekilde ne yazık ki bu bilgiler paylaşılmıyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı anda da herkes gözünü zongu düküyor. Ya da Harvard'dan bir çalışma geliyor. Hava kirli işte koronavirüsün etkisini artırıyormuş. Herkes gözünü oraya dikiyor. Abi ki biz bunları yıllardır zaten söylüyoruz, yıllardır raporlarımızı açıklıyoruz. Ee, ama buna dair yapılması gereken çok basit şeyler yapılmıyor. Bak özür dilemem ama Yani bir, bir konudan daha Hı. bahsetmek istiyorum. Bu Jongbuk'ta çatı daralığı konusunda. Şimdi biz bu raporları açıkladığımızda çok ilginç sonuçlarla karşılaştık. Orada iki tane termik santral var, çatı bölgesinde ve bir tane daha yapılmaya çalışılıyor, detes termik santel. Ve bu, rapor, bu termik santrallerin kendi ölçüm sonuçlarına baktığımızda. Çet raporlarının içerisine yönelik bir baktığımızda ne bakanlığın verileri uyuşuyor ne bizim verilerimiz uyuşuyor. O kadar düşük göstermişler ki ölçük sonuçları. Yani göstermişler ki demek istiyorum çünkü ne bakanlığın verileri ne bizim verilerimiz uyuşuyor. E bu veriler üzerinden de çevresi etkilerden düşündüğü yürütülüp bu tesire olay veriliyor. Şu anda Zongulak gibi bölge hava kirliliğinden dolayı net bir şekilde insanların çile çektiği, sağlıklarını kaybettiklerini net bir şekilde artık açıklanmış. Bakan Bakanlık'ın ölçüm sonuçlarında bile bırakın bizim sonuçlarımızı belirtilmiş bir bölgede hala üçüncü bir termik santral yapılması çalışılması devam ettiriliyor Şehircilik Bakanlığı tarafından. Bu da yetmiyormuş gibi 1 Ocak 2020 tarihinde kapatılan çevre mevzuat oyunu olmadığı için e, kamuoyunda filtre sistemi çalışmadığı için, filtre sistemi olmadığı için hava kirlettiği için durdurulan çatış termik santrali Hala bu durumdayken, herhangi bir yatırım yapmamışken, çevre ve şeyci tekrar yüzünü almak için başvuru yapma cüretinde bulunabilir Şimdi bu, bunlar gerçekten kütle bir farkçı hamleler. Yani bu, bu sorunlar çözülecek sorunlar değil. Türkiye'nin bu anlamda birikimi var, teknik insanları var, mevzuatımız gerçekten bu anlamda iyi. Tek yapılması gereken şey uygulama ve gerçeklerle yüzleşme. Bu gerçekten yapmadığımız zaman... ne yazık ki bugün Zonguldak tek başına kalmayacak. Yarın Keşan, Gülce, İğidir. Ve Türkiye'nin birçok bölgesi e, halk sağlığı problemine karşı karşıya kalıp e, bu salgınlarda evet. en kırılgın insanlar haline gelecekler. Evet, ee, benim e, şu geldi aklıma e, ilk açıklama yapıldığında, Cumhurbaşkanı tarafından açıklama yapıldığında, e, Zonguldak adını duyduğumda film şeridi gibi geçti aklımdan. Ne geçti? Ne geçti? Hiçbir zaman bu bahsettiğiniz sağlık çalışmaları açıklanmıyor ya. E, herhangi bir çalışma e, ifşa edilmiyor. E, bununla ilgili verilere ulaşmaya çalıştığınızda size verilmiyor. Ama böyle bir durumda kalındığında açıklamak zorunda kalıyorlar. Yani 30 büyük şehir artı Zonguldak derinde benim gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yaptığım bütün haberler e, film şeridi gibi aklımdan geçti. Ee, sana da böyle oldu mu bilmiyorum çünkü konuya e, çok değiniyorsun başka yerler de var tabi ama Zonguldak hakikaten e, çok e, trajik bir örnektir evet yani e, Zonguldak'ı açıkçası, açıkçası şaşırmadım e, çünkü e, koronavirüs mevzusu çıktığında ve bunun sonun yolu enfeksiyonuna sebep olduğunu e, onun üzerinden yani ölüm riskinin arttığını öğrendiğimde aklımdaki ilk gelen kentinin başında Zonguldak, Kocaeli büyük kentlerin hepsi Adana, Ankara, İstanbul, İzmir. Yani bu bütün büyük şehirler, büyük şehirlerin hepsini kısıttadılar dikkat edersen. Yani bunların hepsi zaten evet. aklımıza gelmişti Zonguldak da geldi. Aslında düzce öbür Keşan e, buralarda da çok ciddi sıkıntılar var e, ve gerçekten Zonguldak bölgesi aslında tarihi olarak Türkiye için çok değerli. Çok hani gerçekten işçi sınıfında yoğun oldu, emek sürecinde çok yoğun oldu. Çok gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından ...değerli insanların da bulunduğu bir bölge... ...ve bu bölgenin artık rehabilitasyonuna geçmesi gerekiyor. Buradaki kilitici kaynakların azaltılıp... E, ...buradaki vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağlanması gerekiyor. Dünya artık termik santrallerden ve kömürden uzaklaşmaya başladı. Bunu sen de çok hani birçok platformu dilendiriyorsunuz... ...bu radyo programında da birçok defa söyleniyor. Artık hani bu koronavirüsten sonra hiçbir şey eskisizlik olmayacak deniliyor ya... ...hiçbir şey eskisizlik olmasa da daha güzel olsun, hümetimiz bu olsun... Daha güzel olması için de işte Zonguldak başta olmak üzere bütün kentlerimizde artık herkesin sağlıklı, temiz havaya ulaşabileceği koşulları yaratıp artık ranttan, gerçekten sadece ve sadece para kaygısından uzak insanların sağlıklı, gerçekten nefes alabildiği, temiz suya ulaşabildiği, temiz desine ulaşabildiği bir Türkiye yaratabilmek için de bir örnek olmasından umut ediyorum. Ve bunu biliyorum. Umarım bunu hep beraber başarabiliriz. Bu bir... E, göz ardı edilen bir konu net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Artık saklanamayacak hale geldi. E, hepimizin çalışmayla umarım e, güzel günleri görebiliriz diye umut Ve Bunun üzerine gitmek gerekiyor. Yani Zonguldaklıların e, ve Türkiye'deki bütün vatandaşların bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Ben vatandaşlığımızdan rica ediyorum. Eğer dinleyenler zaman zaman e, seyahatler yapıyorsa Türkiye'ye mutlaka bir Zonguldak gidip bazı bölgesini görsünler. Oradaki tek sorun hava kirliliği problemi değil. Termik santralden çıkan küller, atıklar, o kadar Hani vurdum duymaz bir şekilde hem dereye hem denize herkesin gözlerinin önünde böyle göz göre göre Çevşehircik Bakanlığı'nda Çevşehircik İdmi Sağlık bakan herkesin göz göre göre gözlerinin önünde gerçekleşen bir şeref fedaketi var orada. E oradaki belediye başkanı da Çatalazı Belediye Başkanı'nda bunu birçok defa bile getirdi. Bizler diye getirdik. Ben rica ediyorum vatandaşlar eğer Karadeniz turuna çıkarlarsa mutlaka da gitsinler. E ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklardır. Trajik bir örnek oradaki açısından. Halbuki çok da güzel bir Karadeniz ee, sahil şehridir. E, ama maalesef bu anlattıkların çok doğru. Ben de bir ek yapmak istiyorum. Şimdi Türk Tabipler Birliği dün bir açıklama yaptı. Bu COVID-19 COVID-19'a bağlı ölümlerle ilgili şunu e, itam ediyor Sağlık Bakanlığı'nı e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu ölümlerle ilgili kodlar vermiş ve e, buna bağlı ölümleri Doğru kodlarla girmek gerekiyor. Doğru kodlarla girmezsek e, dünyayı yanıtmış oluyoruz. Bu virüsün yayılımıyla pandemiyle ilgili. Dolayısıyla bizde de her gün hani, normalde beklenen Avrupa'da görülen katlanarak bir ölüm sayısı artışı var ya vaka sayısı katlanarak artıyor ama ölüm sayısı aynı kalıyor. Biraz aslında Türk tabipler işte her gün 70 küsür ölüm var. Bunun artması beklenirken artmıyor. Böyle kalıyor. Bunun sebebi olarak da Türk Tabipler Birliği ee, bu kodların hatalı girmesinden kaynaklandığını söylüyor. Yani COVID'e bağlı olduğunu açıklanmadığını iddia ediyor. Tabi Türk tabipler Birliği'nin iddiası bu. Şimdi şunu görüyoruz. Sağlık Bakanı senin de dediğin gibi sürekli açıklamalarda yapılıyor. Hani güvende veriyor bir anlamda ama. Biz bu işlerin içerisinde olarak yani hiçbir bilgiye erişemiyoruz. Aradığımız insanlara e, ulaşamıyoruz. Konuşmuyorlar. Konuşsa farklı söylüyorlar. Devletin resmi kurumları belki de elindeki o rakamları açıklamaktan intina ediyor. Senin de çok söylediğin gibi, e, çok doğru söylediğin gibi şu anda bütün imkanlar mevcut aslında. Her şeyi, her şeyi açıklasalar uzmanlar var, sivil toplum örgütleri var. İnsanlar da sağlıksız bir ortamda yaşamak istemiyorlar. Ee, dolayısıyla bunun çözümü mümkün. Hala yani sosyal devlet olmaktan bahsediliyor. Şu andaki bu dayanışma yani yapılabildiği kadar siyasetin uzak durabildiği kadar bunu yapmaya çalışıyorlar. Sosyal devletin örneklerini görüyoruz. Sosyal devlet olmaktan bahsediyorlar. Şeffaf olmaktan bahsediyorlar. Ama bir yandan e, rüyakarlığı da görüyoruz. E, aslında Anayasamız da var 56. maddesinde güvence altında. Herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı var. Ama bunun e, sağlanmadığını görüyoruz. Aslında bu bir şekilde tamam elbette yatırımlar yapılacak ama e, neden kirletici, e, çok kirletici olan termik santrallerle senin de bahsettiğin gibi Avrupa bundan vazgeçerken e, biz neden hala ısrar ediyoruz? batık Batı Karadeniz'i bir enerji üssü e, haline getirmeye çalışıyoruz 9 tane orada ünite yapılacak eğer yani tüm bunları konuşurken bir pandemi olduğunda Zonguldak adını özellikle lanse ederken bütün tirlilik bütün hastalıklar bütün vakalar belliyken orada hala yatırım çalışmaları var yani insanın aklı hakikaten almıyor yani ben belki e, Zonguldaklı olduğum için orada doğup büyüdüğüm için birçok hastasını bilmiyorum ama e, neden yapılıyor diye isyan etmemek elde değil Evet. Ne dersin? Serkan... soru sormadım aslında. Ben de bir yorum yaptım evet. Ya ben de hani çok kısa bir etkin yapmak istiyorum. Bir program süresi azaldı ama şu da bir gerçekten hani orada ki insanlar hani bir karikatür görmüştüm geçen günlerde. Orada vatandaşlara hani Zonguldak özelinde bir karikatürdü. Ee, kömür dışında bir ekonomik sistemi orada yansıtılmadığı için insanlar eğer kömür sanki madenciliği bir tercih, termik santral bir tercih orada insanlar artık yaşayamayacakmış ekmekleri kazanamayacakmış gibi bir algı var. Aslında bu e, ilk bakışta bakıldığı şu mevcut yapıda doğru gibi görünüyor olabilir. Ama e, şunu yapabiliriz, bu bizim için bir başlangıç noktası olabilir. Artık kömürden çıkışı, e, şu an kol Transition olarak dünyada tartışılan kömürden çıkışı, kurgulayan buradaki vatandaşların da sosyo-ekonomik koşullarına, kültürel koşullarına zarar vermeden bir dönüşüm sürecini yaratabiliriz. Yani Zonguldak artık kömüre muhtaç bir kent değil, başka kaynaklarıyla başka e, Gelişmişlik düzeyinde başka kalkınma metotlarıyla hayatını sürdürebilecek buradaki vatandaşlar o rehabilitasyon sürecinin içerisine gelebilecek pozisyona gelinebilir. Bunu bir devlet politikası olarak artık uygulamak ve kömürden çıkış sürecini başlatıp burada insanların artık daha farklı ekonomik kalkınma modelleriyle yaşayabilme koşullarını aramak gerekiyor. E, bu önemli bir ders olacaktır diye düşünüyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozolu, Gerçekten çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık verdin. Kıymetli bilgiler için. Sen de konunun evet. hem kişisel olarak da çok hassassın biliyorum mesleğin gereği hem de bir önemli Türkiye'de önemli bir kurumun başındasın. Takip ediyorsun. Türk dinleyiciler bu konuya hassas kişiler adına da tekrar bir teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Bari başarılar diliyorum. Çok sağ katıldığın için. Ee, bir ekonomi, ekoloji programının daha sonuna geliyoruz. Önemli bir konuya değindik. Ee, Türkiye'deki e, hava kirliliği. E, bu pandemi önlemleri çerçevesinde e, alınan tedbirler açıklanırken e, büyük şeyler ve zonguldak denmişti. Dendiği ilk saniyeden itibaren aslında meselenin hemen böyle film şeridi gibi Aklımdan geçti. Bunu açık radyoda da e, konuşmak istedim. Bizim aslında dolaylı olarak e, açık radyoda sürekli konuştuğumuz meseleler, enerji, termik santraller, hava kirliliği, ama e, Gerçekten çok yazık yani bir pandemi oluyor ne olursa olsun ilk oradaki insanları vuruyor ee, çalışmak zorundalar. Bence e, kaderi olmamalı dünyadaki batılı devletler bu kaderi değiştiriyor bu kaderi değiştirmek e, bizim elimizde biz de değiştirebiliriz. Sadece zonguldak'ta Zonguldak'ta Muğla yatağında afşin Elbistan'da e, hemen İstanbul'un burnunun dibinde Dilovası'nda Kocaeli'ndeki e, buradaki insanlar tüm bu söylediğim yerleri zamanla hep ziyaret ettim Neler çekildiğini biliyorum e, Oradaki ölümlere baktığınız zaman Devletin resmi olarak Hiçbir raporunda yer almıyor Oradaki hava kirliliğine bağlı olarak ama Oradaki insanlar bu gerçeği çok iyi biliyor Gidip gelenler bu işe kafa yoranlar Çok iyi biliyor ki e, Oradaki hava kirliliğinden kaynaklanıyor O hava kirliliğini yaratanlar da ee, biz kendimizi yani kapitalist sistemin harcı bir e e şey, yatırım enerji politikaları yatırımları çerçevesinde e dünyanın en e iyi ekonomisi olacağız. altı kaynaklarımızı kullanacağız. E kendi kömürümüzü kullanacağız diye dünya kirletici kömürlü termik santrallerden vazgeçerken biz hala yenilerini yapmaya çalışıyoruz. E korona günlerinde uzaktan bağlantıyla bir ekonomi ekoloji programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji